Vel asri, asrı kasamaları. Resulullah'ın tülû ettiği asır. Asrı saadet. Yahut Resulullah'ın tülûndan ilâyev-ül haşrı karar devam eden asır. İyi dinle, boş kafa dolaştırma. Resulullah'ın ruhaniyeti bizle beraberdir. Bunu görenler var. Resulullah ile konuşanlar var. Dinde sen ilerlersen, Allah sana nasip ederse bu zevklere irersin. Dikkat buyurulursa, Arapça için de var. Esselamu aleyke eyyühen nebide aleyke kelimesi muhatat müfrettir. Ve mücekkerdir. Esselamu aleyke eyyühen nebide diyorsun. Bak sana Resulü Ekrem'in ruhaniyeti namazı senin karşındadır. Resulullah'a selam veriyorsun. Görenleri var. İyâken âbüdü ve iyâken estâîn derken de öyle. Ya Rabbi sana ibadet ederiz. Senden bu ibadeti yapmak için yardım dileriz. Senin yardımın olmazsa biz senin huzuruna çıkamayız Ya Rabbi. İbadeti yapamayız. Sen kendi mi geldi buraya? Ödeği de gelmiyor. O mu gelmiyor zannediyorsun? Efendim senin zannın o, benim zanım değil. Durgun suya sopayı sokturmakta sopa kırık görülür. Aslında sopa kırık değildir, senin rüyetin bozuktur. Mâminat bunun gibidir.